Deki. Sabahın Rabbine sığınırım. Min şerrin mâ halak. Yarattığı şeylerin şerrinden. Ve min şerrin gâsikin izâ vekab. Karanlığı çöktüğü zaman gecenin şerrinden. Ve min şerrin nesfeti fil 'ukad. Düğümlere üfleyip büyü yapan büyücü kadınların şerrinden ve, şerri ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden.